أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمة القرآن.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 أعوذ بالله من الشيطان Yine bir cuma akşamı Varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında Bu kez illüzyonu konuşacağız Hayatın içerisinde uzunca bir zaman insanları İnsanların bakış açısını, hayatı değerlendirmesini etki eden bir e, uzun vadeli illüzyondan bahsedeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ve insanların içinden çıkmasını, hakikati görmelerini, gerçeğe uzanmalarını, bunun için emek ortaya koymalarını araştırma, öğrenme, fark etme, ve varlığa dair doğru bir bakış açısına kavuşmak hususunda Cenab-ı Hakk'ın biz insanlarda var ettiği başta temel e, fıtrattan gelen e, istidatlarımız var, kapasitelerimiz var, olanaklarımız var ve biz bunlarla Cenab-ı Hak daha önceki konuşmalarımızda da yer yer gündem oldu. وَجَعَلَ لَكُمُتْ سَمَعَ Cenab-ı Hak size işitmeyi verdi. Vel absara ve Allah size gözlerinizi, basiretlerinizi verdi. ve Allah size efide. Yani kalplerinizi verdi. Esasen Cenab-ı Hak dünyaya bizi çıkardığında annelerimizin karnından. Allah hu ahracum min butuni Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığında la ta'lemunashayen. Siz bir şey bilmez bir halde. Dolayısıyla tamamıyla öğrenme zemini olarak bu dünya hayatını Cenab-ı Hak önümüze çıkarmış. Burada bilgi toplayacağız. Burada topladığımız bilgileri birbirimizle paylaşacağız. Burada hem fert hem de kolektif olarak bilgiye anlam kazandırmak, bilgi üzerinden varlığı değerlendirmek, sonuca gitmek hususunda e, tefekkür edeceğiz, muhakeme edeceğiz, Hayatın ne manaya geldiğine dair sonuçlara varmak isteyeceğiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın aslında önümüze çıkardığı bir görev, bir yükümlülük. Her insanın sorumluluğu hayatı doğru okuma noktasında. Hayatı doğru okumak için kişinin böyle bir çaba içerisinde olması ve doğru okuyabilmesi, Cenab-ı Hakk'ın eğer bu çabayı yerine getirirse garantisi altındadır. Yani... Bu bahsettiğimiz e, uğraşı, bazılarının başarabildiği tıpkı okullardaki e, eğitim öğretimdeki gibi yani bazı kimselerin zekası el verir, bazılarının el vermez, bazılarının farklı alanlarda zekaları vardır. Dolayısıyla e, kimi insanlar kimi alanlarda yetersiz kalabilirler. Böyle değil. Bu bahsettiğimiz hayatı okuma alanında. Herkesin istediği takdirde e, sonuç alacağı, başarılı olacağı Cenab-ı Hakk'ın garantisi altında. Dolayısıyla e, normal bildik illüzyonlarla karıştırılmamalı. Çünkü bildik illüzyonlarda istem dışı bir e, okuma yanılgısı söz gelini bir resme bakarken, şu basamaklı resmi düşünün mesela her defasında iniş gibi gözüken ama hiçbir zaman bitmeyen bir illüzyon çevrimi. Veya diğer illüzyonlarda olduğu gibi bizim beyin sistemimizde ki bir yanılmayı bizim istemediğimiz veya bizim fark etmediğimiz bir yanılgıyı ifade eden ve bize yansıtan bir şey. Orada istem dışı bir hendise yaşanıyor olabilir ve belki birçok illüzyonda da eğer bakış açısını değiştirirseniz illüzyonu yıkabilirsiniz. İllüzyondaki... Sizi yanıltan durumu ortadan kaldırabilirseniz pek çoğu illüzyonların bakış açısına bağlı olarak kurgulanmış hatta tasarlanmış olabilir. Dolayısıyla da insanın farklı açılardan bakması, farklı bilgilerle, farklı düşüncelerle konuya yaklaşması, resimde açı iken fikirde farklı düşünceler, farklı yaklaşımlar, sorgulamalar, Kişiyi içinde girdiği ve ki bir an için istem dışı bir yanılgı da olsa bu illüzyondan çıkarır. Allah Azze ve Celle hiçbir insanı e, bu dünya dediğimiz hayatı içerisinde doğruyu keşfedememek, doğruyu görebilmek hususunda yetersiz kalmak gibi bir e, istem dışı e, başarısızlığa mahkum etmemiştir. Tam tersi. Bunu başarmak isteyen, hayatı doğru okumak isteyen herkese başarıyı garanti etmiştir. Bu yüce yaradanın garantisi altında. Yeter ki kişi gerçeği okumak, hayatı olanca çıplaklığıyla, gerçek boyutlarıyla görmek istemiş olsun. Dolayısıyla nedir bahsettiğimiz illüzyon? Nasıl bir illüzyon dünya hayatında uzun süre insanları bakış açılarını etkisi altına alıyor da, ve insanlar e, farklı e, görüyorlar. Söz gelimi zaman algısından e, bahsedebiliriz. Zaman algısı e, insanların yani insan varlığı açısından baktığınızda uzadıkça uzayan e, dolayısıyla bitimsiz bir e, süreç sezdirebilir. O yüzden insanlar her e, sonu bir başka sonun başlangıcına bağlayarak arada hiçbir kesinti, boşluk oluşturmadan kesintisiz ilerleyecekleri, sonu gelmeyen bir zaman algısını zihinlerinde, hayalende olsa oluştururlar. Bunu sonlandığı, bunun bittiği bir noktayı düşünmek bu illüzyona kapılmış kimseler açısından rahatsızlık vericidir. Dolayısıyla adlarıyla konuşalım. Ölüm dediğimiz bu noktasal son veya ecen dediğimiz bu hayattaki noktasal son bu bahsettiğimiz zaman algısının derinliğine halel getirir, derinliğinin üzerine çöker ve insanı mutsuz eder. Eğer böyle bir beklentiyi ve böyle bir düşünceyi istemeyen biri ise hayallerini ve mutluluğunu sonsuz bir gelecek üzerine kurmuş ve bunu dünyada arayan bir kimse ise bizim bugünkü dersin afişiyle alakalı kullanılan görselde olduğu gibi aslında sonlu olanı sonsuz görebilmeyi başaracaktır. Bu illüzyondaki gönüllü yanılsama, gönüllü isteklilik. O sebeple önüne çıkan her sonu ivedilikle bir başka sona başlangıç kılmak ve aradaki boşluğu da ve e, bu sonun getirdiği e, travmatik etkiyi de yaşamamak ister bu türden kimseler. Halbuki Allah Azze ve Celle hayatta... Bu her sürecin önüne bir son koyarak esas sondan önce yani ecel dediğimiz, ecel-i dediğimiz sondan önce nice sonları bu süreçlerde kişinin önüne çıkararak aslında kesin sondan önce ona bu durumu hatırlatmak istemektedir. Hatta gece ve gündüz döngüsü de bunun içindir. Cenab-ı Hakk, وَهُوَ <gülüyor> الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً geceyi gündüz artışık kılan Allah Azze ve Celle yine odur. Niçin böyle yaptı? arada en اَنْ يَدَكْرَا Bundan öğüt almak isteyen kimseler için, bundan sonuç çıkarmak isteyen kimseler için Cenab-ı Hak bunu böyle kıldı. Yani buradan günün sonlanması ile birlikte anlaş, anlasın ki bak bugün de e, sona geldi. Bu şu demek yarın da sona gelecek. Yani çocukların ee, okullarda çözdükleri örüntü gibi her bir e, eleman, her bir öge eğer e, aynı tavrı, aynı davranışı sergiliyor ise sonraki günde, sonraki günde, sonraki günde o zaman demek ki bu sonlu bir e, süreçtir. Çünkü ele aldığım hiçbir gün sonsuz bir şekilde e, sonuçlanmıyor, yani sonu gelmeyecek şekilde devam etmiyor. Aynı şekilde mevsimler öyledir. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ Öğüt alacak kimseler için Cenab-ı Hakk'ın dünya sistematiği içerisine yerleştirdiği yazlar, kışlar, aradaki bahar mevsimleri her defasında bize yine bu döngüyü ve döngünün sonunu sonlandığını, hiçbir yaz sonsuz olmaz, hiçbir kış sonsuz olmaz, Bunların hepsinin sonu gelir. Dolayısıyla zaman algısını doğru bakış açısıyla sonlu ve bitimli olma olduğunu okumak mümkünken ve hatta gerekliyken daha farklı bir bakış açısıyla da bunun içerisinde yazıkışa kışa bağlarken kışın heyecanına hemen ee girip aradaki geçişi karartıp sanki hep bu böyle devam edecekmişçesine. Kıştan yaza geçerken de hızlı bir şekilde yaza intibak ederek süreci Kesintisiz ve hep böyle devam edecek şekilde uzadıkça uzayan, böyle algılamak, istemek zaman bakımından kişinin kendisini e, gönüllü bir illüzyona e, tabi tutmasıdır. Yani bizim dışımızdaki varlıklar bize baktıkları zaman belli süreler yaşayıp ölen kimseler olarak bizi tanımlarken biz onlara diyeceğiz ki gel bir de insan da hayata bir de insan olarak bak. Bir de bizim varlığımızın içerisinden bak. Biz baktığımız zaman bunu böyle sınırsız bir gözle görüyoruz. Dışarıdan bakınca belki yani bizim dışımızda varlıklar tasavvur edin. Yani bu insanlar nasıl bu hayatın içerisinde yaşlanmalarına rağmen hala hayata dair varlıklarını bu denli sıkı tutunarak sahipleniyorlar. Ve hala hayata dair çok geniş uzun vadeli bir gelecek düşüncesi oluşturabiliyorlar. Buna eskiler tuğlu emel diyorlardı. Yani kişinin çok uzun bir gelecek hayali, hülyası kurması. Orada hayalinde bile buna ne kadar uzatırsa uzatsın bir çizgi çekmemesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere böyle çizgiler çekerek insanların bu zaman bakımından illüzyonlarını, göstermek için grafiksel bir yöntem tercih etti. Böyle çizgiler. Bunlar dedi insanların beklentileri. Her farklı konu başlığında böyle beklentileriniz var ve bunlar uzuyor. Biz bunların hayalini kurduğumuzda sınırlandırmıyoruz. Özellikle ee, çoğumuz sınırlandırmıyor. Dolayısıyla ölüm, ölüm denen ecel denen bir ee, kesenin bunları kesmesine fırsat vermiyoruz. Bu böyle bir illüzyon. Hazreti Peygamber dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem bunlar kişilerin uza, uzayan emelleriyken ecel burada keser. Burada kesmezse burada keser. Burada kesmezse burada keser. Dolayısıyla illaki ama her halükarda keser. Eğer kişi resmi doğru okumak isterse o zaman bu parantez içerisinde sonsuzluk arayışı düşüncesinden çıkar, resme doğru bir açıdan bakar. Yani hayatın içinden göründüğü şekliyle değil de mezarlıklardan gidip baktığınız zaman bu illüzyon kaybolur, darmadağın olur. Çoğu mezarın üzerindeki hatta tarihlere bakarken kişi kendi yaşta, kendi doğum tarihinin hatta geçildiğini daha sonralarından ve daha sonraki tarihlerden bile vefat edenlerin olduğunu, hayata dair onların hiçbir irtibatlarının kalmadığını görebilmeye başlaması, mevcut hayata bakış açısındaki illüzyona darbe vurur. Bugün özellikle hastalanıp, mevcut salgın dolayısıyla hastalanıp ölenler ve onların istatistiklerini takip eden bizler, kendi yaş aralığımıza dönük olarak, oralardan aa gençler de ölüyormuş bak falanca şu yaştaki kişi de, Hastada yakalanıp vefat etmiş diye gördüğümüzde bizi rahatsız eden şey aslında zihin dünyamızda var olan mevcut andan itibaren geleceğe dönük olarak kurulu hayallerimize darbe vurması yani illüzyonu dağıtması. Cenab-ı Hak dedi ki bu dünya hayatı mu ennemel hayatı dûnye bu dünya hayatı bilmelisiniz ki yani ilim etmelisiniz. İlim ederseniz yani ilim yaparsanız ancak bunun böyle olduğunu e, görmeniz mümkün olacak. Şu halde illüzyonu dağıtmanın yolu kişinin bilgiye sarılmasından, kişinin bilgiyi kovalamasından, bilgi toplayıp yaşanmış hadiselerden, kendiden, kendisinden önceki e, kuşakların hayatlarının son bulmasından yola çıkarak, hatta bizden önceki ümmetlerin kalıntılarını da, inceleyerek. Çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak bunların hepsine referansı da bulunur. أَلَمْ يَرَوْكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ Kendilerinden önce nice asırları, nice toplulukları helak ettik. Görmüyorlar mı? Bunu görmeyince mevcut kendi hayatlarını sınırsız, uçsuz, bucaksız zannetmeye başlıyorlar. Halbuki bizim istediğimiz açıdan bakarlarsa yakın bir zamanda kendilerinin de sahneyi terk edeceklerini göreceklerdir. Demek ki illüzyonu yani duygularımız ve beklentilerimiz, hayallerimizin bize farz kıldığı sınırsız, uçsuz bucaksız bir e, dünya algısını bozacak şeyin adı bilgidir. O yüzden Allah Azze ve Celle ilim yapın yani bilgi tahsil edin ve o öğrendiğiniz bilgiler ile ilim yapın. Buna her insanın kapasitesi, zihin dünyası, düşüncesi çünkü Cenab-ı Hak demin e, konuşmanın başında söyledik ki her doğan çocukla ilgili olarak وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَىۜ Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَىۜ Size işitmeyi verdi. Bu sadece alimlere verilen bir şey değil, bu dünyaya sınanmak üzere gelen herkes için verilen bir şey ve verildiği kadar herkes için sorumluluk olarak üzerine e, konulmuş bir şey. O cəhəlləkumu seme, işitmeyi, wal abzara ve görmeyi, wal ve gönülleri Dolayısıyla bu kapasiteyle bu bilgileri alıp, bunlarla tefekkür yaparak düşünce oluşturarak kalbinde bunlarla aklederek fıkh ederek sonuca gitmeli, yani ilim yapmalı. Eğer bunu yaparsa o zaman ''i'lemû'' dediği Cenab-ı bu emri yerine getirmiş olur. Yerine getirince hangi sonuçları Cenab-ı Hak hangi sonuçlara tahsil, hangi sonuçlara tahsil edeceğini, hangi gerçeği e, yırtıp göreceğini söylüyor. ''Ennemel hayâtu d-dûnyâ la'ibun'' Dünya hayatı bir oyun ve ve bir eğlenceden ibarettir. ''i'lemû ennemel hayâtu d laibun ve lahuun ve zinatun ve bir zinet süsten ibarettir ve tefakhurun ve aranızda bir karşılıklı böbürlenmeden ibarettir ve ve yine karşılıklı çoğalmaya çalışmaktan fil emvali vel mallar bakımından çoğalmaya çalışmak hem sayı bakımından çocuklar bakımından çoğal çoğalmaya Çalışmak, dünya hayatı bundan enneme dediğine göre bundan ibarettir. Eğer ilim yaparsanız ancak bunu bu bahsettiğimiz çıplaklığıyla görmeniz mümkün olur. İlim yapmaz duygularınızı, heveslerinizi, arzularınızı, beklentilerinizi düşünce dünyanıza hakim kılarsanız, duygularınız kılavuzluk ederse size bunlara dayalı olarak bir bakış açısı geliştirirseniz o zaman dünyadan sonsuz bir beklentiye kapılmanız e, öne çıkacaktır. İşte illüzyon diye bundan bahsediyoruz. Gerçeği olmayan hiç kimse için bugüne değin e, böyle bir sonucun yaşanmadığı bir dünyada ama yaşayanların hepsinin neredeyse çoğunun hala aynı illüzyonu gördüğü bir şeyden bahsediyoruz. Sen hep baktı dedi ki bundan çıkın. Elemu annemel hayatud <gülüyor> dunya. Bilinki dünya hayatı ancak lehvün ve la'ibun bir oyun eğlence. Yani esaslı bir şey değil. Neden oyun eğlence? Çocukların yaptıklarına oyun eğlence diyoruz. Biri bakkal oluyor, öteki esnaf oluyor, öteki başka doktor oluyor. Kendilerine bir oyun kuruyorlar ve onunla eğleniyorlar. Aslı var mı? Hayır aslı yok akşam olunca. Bütün oyun dağılıyor, bütün roller boşa çıkıyor ve herkes anneleri çağırıp evlerine geri dönüyorlar. Bir oyun ve eğlence. Cenab-ı Hak dedi ki sizinki de aslında esası olmayan mevcut rolleriniz, içinde bulunduğunuz hayat, elinize geçenler bunların hepsi akşam olup dağılıp oyun nasıl ortadan kalkınca boş bir oyun alanı kalıyorsa siz de terk edip gittiğinizde dünya açısından böyle olacak. Oyun, eğlence, karşılıklı böbürlenme ve çoğalma, üstünlük yarışından ibaret. Bunu anlayabilmemiz için Cenab-ı Hak aynı ayette Kemetheli gaytin bir örnek verdi. Şimdi verdiği bir örnek aslında Cenab-ı Hak'ın bizi meseleye örnek üzerinden bakmaya davet etmesi. Bu demin girişte söyledik illüzyona bir bu resimse şayet. Farklı açılardan baktığınızda nasıl? Ee, illüzyon kayboluyor, dağılıyor ise, düşüncelerde de, fikirlerde de, başka açılardan baktığınızda şayet dağılıp kayboluyorsa bir illüzyondan ibarettir. Ama yok hala aynı varlığını koruyor ise, o zaman esaslı bir düşünce demektir. Şu halde Cenab-ı Hak dedi ki, bir örnek üzerinden bakın bu hadiseye. Bir böyle güzel yağmur gibi ağzıbel kufa aranıbatuhu bu yağmurun yağması dolayısıyla yerin bitirdikleri çiftçilerin hoşuna gitti. Şimdi bu illüzyon olan tarafı baktılar yağmurla birlikte toprak fıtara <gülüyor> alrda hamide, feyda anzeln alayha maa ve ve min Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği bu yağmurun imesiyle birlikte. Toprağın hareketlenip ve her çeşit bitkiden göz alıcı güzellikte, her çeşit bitkiden böyle yemyeşil, dipdiri özellikle ilk zamanlar itibariyle bunun nasıl bir albenisi olduğunu اَعْجَبَ ne نَبَاتُهُ Yani onun bitmesi, onun bir yerden bitip çoğalması nasıl dikkat çekici, nasıl hoşnutluk verici, nasıl beğeni verir. bu bizim illüzyona açık olan tarafımız. Cenab-ı Hak değişik başlıklarda bizim illüzyona açık olan taraflarımızı ifade etti. Zuyyine nasi, hübbü şehevâti. Şehvetlerin sevgisi. Mesela illüzyona açık olan tarafımız. Minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantaratı minel zhehebi vel fiddati kadınlardan, çocuklardan ve e, altın, gümüş e, biriktirmekten yana bunların yığın yığın biriktirilmiş halleri yani servetler ondan sonra وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَانْتَرَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ve aynı şekilde salma atlar وَالْاَنْعَامِ سَامَالْ hayvanlar وَالْحَرْفِ وَالْحَرْفِ Bunlar وَالْحَرْفِ e, وَالْحَرْفِ Bunlar insanoğlunu e, bunlara sahip olduğu zaman ...özellikle belli bir yekona sahip olduğu zaman öyle bir duygu oluşturmaya başlıyor ki onda o, o an illüzyona giriyor. Artık bunlarla sanki yehsebu enne maalahu ahleda. Sanki malı artık ona sonsuzluk verdi. Yani diyor ki e, bu bana da e, işte benim yedi neslime de veya yetmiş neslime de veya bu ifadelerle e, konuşuyorsa bir kimse... Elindeki mevcut sahip olduğu Cenab-ı Hak'ın kendisine lütfetti o sınırlı şeyin e, böyle bir etkisine girmiş demektir. Buna illüzyon diyoruz çünkü bu bir gerçek değil. Nice böyle konuşan kimsenin o mal varlığının kendisine bile yetmediğini. Yani e, yaş 35 yolun yarısı derken bile yani 35 sene var daha henüz nice yıllar bunlar. E, sanmışken birdenbire sonraki sene ölüm gelebilir. يَحْسَبُ bu anne لَهُ أَخْلَدَ Yahut olağanüstü servetlere sahipken birdenbire bir e, değişik felaketle her şey ters yüz olabilir. Daha düne kadar toprak altı petrol servetleri dolayısıyla yeryüzünde olağanüstü bir zenginliğe ve hükme e, sahipken nice ülkeler şu anda e, kara kara gün sayıyorlar. Küçücük gözle görünmeyecek bir e, varlık, canlı bile diyemiyoruz, fark oluşturdu. Yani sayfayı çevirdi, ak olan şey kara olmaya başladı. Demek ki illüzyonu neyi dağıttı? Herhangi bir şeyi dağıtabilir. Yeter ki Cenab-ı Hak illüzyonu dağıtmak istesin. Eğer kul kendisi illüzyondan çıkmak isterse Cenab-ı Hak ona yardımcı olur. Sağlığına güvenene Allah Azze ve Celle sağlığıyla ilgili, bir sıkıntı yaşatır, bir bakmışsınız der ki ben de çok bedenime güveniyordum, çok kendimi sağlıklı sanıyordum. Tanrı ki şu hastalık çıkıncaya kadar sanır ki felaket yaşamış. Halbuki Cenab-ı kendisinin o aslında olmayan herkes kadar en, en fazla olan sağlığına duyduğu o sonsuz güvenceyi yıkmıştır. Çünkü hiçbir sağlık, hiçbir insana sonsuz bir e, ömür ve gelecek sağlamaz. Bunlar cehennem li beşer min qablika l huld senden önce hiçbir beşere bu dünya hayatında sonsuzluk vermedik e fe sen öleceksin de onlar mı sonsuz kalacaklar hayır inneke meytun ve innahum demek ki sağlık bakımından olsun mal mülk servet bakımından olsun eş dost çevre bunlara olan bir güvence varsa, yani beni öyle çevre var ki diye kişi bunlar üzerinden bu أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ Sonsuz bir güven oluşturuyor ise bu kez değişen koşullar onun bu illüzyonunu yıkmaya dönük olacaktır. Atalarımız demişler ki insana güvenme gün gelir ölür, ancak güvenme gün gelir yıkılır. Dolayısıyla esas el hay yani hayun la yemud, ölmeyen o mutlak diri Allah Azze ve Celle. Her şeyin yaratıcısı, ölümlü olmayan, لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٍ Bir uykunun yahut uyuklamanın kendisini almadığı, yegane sahip, بَلِلَّهُ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ Gerçek dost, eğer kul böyle bir sahibiyle, yaratıcısıyla böyle bir güven ilişkisi oluşturur ise, işte bunu koşullar değiştirmiyor, işte bunu farklı sorgulamalar bu hakikati yıkmıyor. Bunu ister kısa farlarla bakın ister uzun farlarla bakın bu gerçek değişmiyor. Halbuki demin söylediğimiz illüzyonlar yani ister kişinin gençliğine önünde çok zaman olmasına yahut sağlığına yahut ailesine, ailesinin zenginliğine yahut ülkesine her neye yahut mahallesine her neye güven oluşturup bunlar üzerinden sonsuzluk telakki ediyor ise Yapsa bu anne mela hu bu bir illüzyondur ve bu illüzyon yaygın bizden öncekilerin çoğu bu illüzyonla ömürlerini tamamladılar. Az sayıdaki akleden kimseler bu illüzyonu hayatlarının öyle ya da böyle bir zamanında yıkıp gerçeğe yöneldiler ve hayata gerçek bir bakış açısıyla bakarak yaratıcıyla doğrudan bir ilişki içerisine iman dediğimiz girerek. Elçinin adına düşüp bahsettiğimiz bu yolculukta Allah'a ''Kul hâdî sâbîlî'' işte bu benim yolum ''Ad'û ilallahi Allah'a çağırıyorum dediği bu yolculuğa çıktılar. Ama bunlar az sayıda akleden kimseler. Halbuki berikilerin de akledecek potansiyelleri vardı. Berikilerin de gözleri, gönülleri, kalpleri vardı ama onlar bunu tercih etmediler. İllizyona inanmak, illizyon olduğunu bile bile... Hatta yıkılmaması için, dağılmaması için, görüntü bozulmaması için özellikle açıyı korumak için bile çaba sarf ettiler. Dolayısıyla biz buna bu, bu sebeple gönüllü bir yanılsama diyoruz. Çünkü gördüğü resme inanmak istiyor. O resmin dağılmasından aslında bir hakikat olmadığının ortaya çıkmasından başta kendisi rahatsız. Hal böyle olunca bu e, yalana sevdalı illüzyona meftun dediğimiz hiç insana yakışmayan, çünkü insan akleden bir varlık olarak yalanı gerçek olarak kabullenmek istemesi ona hiç yakışmaz. Bunu aşmanın yolu ilimken, bunu kendine yedirebilmenin yolu, bu illüzyon ile mutmain kalabilmenin, bu illüzyon ile en azından yaşadığı süreç içerisinde mutlu olabilmenin yolu ise, Cehalettir. O sebeple yol burada ayrılıyor. Bilgiye açık, sorgulamaya açık, düşünceye açık, farklı açılardan bakmaya açık hakikatin arayışı içerisinde olan Cenab-ı Hakk'ın has kulları, onlar aklederek peygamberlerin ardına düştüler, onların getirdikleri mesaj ile hayatı doğru okudular ve bu yolculukta, ne birinci basamakta, ne orta, ne son basamakta asla şok yaşamadılar. Çünkü yolculuğu daha baştan bütün e, güzergâhı itibariyle başlayan, sonlanacak olan ve hesap vermek üzere Yüce Yaratıcının huzuruna çıkacakları bütün basamaklarını bilerek yaşadılar. Hiçbir basamak ne yaşlanmak, ne ihtiyarlamak, ne hastalanmak, ne salgın, ne maddi kayıplar, ne ölümün ta kendisi onlar açısından şok edici, beklenmedik, istenmedik, hesaplanmadık bir şey değildi. Çünkü kuş bakışı hayatı doğru okudular illüzyonlardan, duyguların etkisiyle gelen o yanılgılardan çıktılar. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki çıkın bundan, bunu ilim yaparak çıkmak durumundasınız. Eğer ilim yapmazsanız çıkamazsınız bilgiden uzak durursanız çıkamazsınız. Bir illüzyon sahnesi daha önce yine konuşmalarımızda konu olmuştu. Karun dediğimiz yine dünyaya yönelerek sonsuz bir beklentiyle dünyaya yönelmiş bir kimse. Cenab-ı Haku aleyhim <gülüyor> nebe'a allazi ateynahu ayatina. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz çünkü Karun Hazreti Musa'nın kavmindendi. İnne Karuna kane min kavmi Musa. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini bilir bir kimseydi ama bundan çıkarak dünyaya yöneldi. Ayetlerden kurtularak dünyaya yöneldi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ ayatina Yani gerçekten çıkıp illizyona yöneldi. Hakikatten uzaklaşıp yalana tabi oldu. فَاَتْبَعَهُ şeytan. Şeytan onun ardına düştü. Öyle kimseler, şeytan tamam bu beni arıyor, bu benim şimdi tezlerimi, benim o yalan vaatlerimi istiyor diye kendi takibine alır. Cenab-ı Hak bunu bu kimseyi tarif ederken وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ ilal الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ O yere bu sonsuz bir yönelimle yöneldi ve bu yöneliminde ona hevası kılavuzluk etti. Duygular kılavuzluk etti. O yüzden hakka yönelen kimselere akletmeleri, bilgi ve ilim kılavuzluk ederken ötekiler e, yanılmaya, illüzyona yönelenlere de e, duygular, hevesler, arzular, şehvetler e, kılavuzluk eder. Onlar bilgiden hoşlanmazlar. Şimdi böyle bir e, süreci Cenab-ı anlatırken bu kimse büyük bir servete kavuştu. حَتَّى اِنَّمَ فَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعَصْبَةِ ulil الْقُوَّةِ Sahip olduğu hazinelerin anahtarları bile güçlü kalabalıklar, kalabalıklar tarafından anca taşınabilir oldu. Böyle bir kimse bütün zinetini üzerine alarak yani emrindeki adamlar, sahip olduğu binekler vesaire hepsiyle فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ fi زِينَتِهِ Kavminin arasına çıktı bunca ihtişamıyla. Şimdi o bunca ihtişamıyla çıkmışken yani yeryüzünün e, güzelliğini o demin ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bütün boyutlar yani altın, gümüş, kadın, mal emrindeki uşaklar vesaire hepsi varken insanlar arasına çıktı. İnsanlar ikiye ayrıldılar. Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Dedi ki, <gülüyor> <gülüyor> Dünya hayatını murad edenler, yani e, hevalarının peşinde olan, arzularının peşinde olanlar bu sahneyi görünce özendiler. Yani illüzyonun etkisi başladı. Dediler ki, Ya leytelena misle mâ utiye Keşke karununki ki gibi bizim de olsa. İnnehu ledû havdine azîm Çok şanslı bir adam. Cenab-ı Hak onların bu özenirken, Onların bu gördükleri sahneye bu denli etkisi altına girmişken ama niye etkisi altına girdiklerini Cenab-ı onlar üzerinden tanımladı. Dünya hayatını isteyenler böyle dedi dedi. Dolayısıyla e, hiç dünyada gözü yokken veya tercihleri haktan gerçekten yanayken durduk yere illüzyon e, iste, kişiyi zoraki etkisi altına almıyor. Böyle bir hazırlık, böyle bir beklenti, böyle bir tercih üzere olanlar üzerinde etkiliyor. Halbuki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Cenab-ı Hak diyor ki ilim sahibi olanlar da dediler ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَاَيْلَكُمْ Yazıklar olsun size. فَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا Allah'ın sevabı Cenab-ı Hakk'ın vereceği karşılık daha hayırlıdır. Nasıl bu böyle özenirsiniz? Nasıl bunun böyle etkisi altına girersiniz? Nasıl bu kadar içiniz geçer, can atarsınız? Allah'ın vaadini unuttunuz mu? Cenab-ı Hak'ın vaadile bu kıyaslanır mı? "Qul aun nabiukum bi khair min dalikum". Cenab-ı Hak, ahiretle dünyayı karşılaştırdığı ayetlerde diyor ki, ben size ondan daha hayırlısını söyleyeyim mi? "Qul aun nabiukum bi khair min dalikum, lilladīna taqwa ụn dabbīhim". Cennetun tecrîmen tahtıhal ve ve Ben size daha hayırlısını söyleyeyim mi Altından ırmakların aktığı Allah'a sevcellenin hazırladığı o cennetler ve o tertemiz eşler bunlar Cenab-ı Hakk'ın vaat ettikleri elbette ki o ma'indallahı hayrun ve abqa Cenab-ı Hakk'ın katındakiler hem daha hayırlı ve diğer bir boyut kalıcı Dolayısıyla ilim sahibi olanlar etkilenmediler yani illüzyon onlar üzerinde etkili olmadı. Demek ki illüzyondan çıkmak istiyorum diyen kimsenin yolu ilimden geçer, bilgiden doğru yaklaşımdan, öğrenmeden geçer. Hayatı doğru okuyabilmek dünyanın etkisinden çıkabilmek ki dünyanın etkisinden çıkmazsa bir insan ahiret amaçlarını ve ahiret e, düşüncesini, ...yakinen oluşturması söz konusu değildir. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın verdiği örneğe geri dönelim. Demin bahsettiğimiz illüzyonu Cenab-ı söyledi. Sonra dedi ki bunun örneği nasıl biliyor musunuz? كَمَثَ لِغَيْثٍ Bir yağmur gibi. كَمَثَ لِغَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Çiftçilerin çok hoşuna gitti onun bitirdikleri. Bitti çok harika yeşillikler var. ثُمَّ يَهِيجُوا Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu yeşillikler kurudu. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا Şimdi kuruyunca sen onları sararmış görürsün. ثُمَّ يَهِيجُوا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ hutama. Sonra da onlar çel çöp olur. Dağıldı illüzyon, resim... Kayboldu o albemisi çok yüksek olan görüntü yerle bir oldu o fil ahiret yani veya bunun şidiği devam ederken diyor ki ahirette şiddetli bir azap var o mafiratun min Allahi var öte yandan Allah'ın mağfireti ve hoşnutluğu var eğer dünya hayatında illüzyona bağımlı olarak yaşamayı illüzyona kendini gönüllü olarak sunmayı ve bir yalanın ardını kovalamayı. Onlu yaşlarda, yirmili yaşlarda, otuzlu biterse kırklı yaşlarda, kırklı biterse ellili yaşlarda ama her halükarda ileride daha iyisine, daha güzeline, daha yüksek bir mutluluğa hep kendisini kuran, kurmak kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü bu karşılığı gerçeği olmayan bir şey. Geçmişte, 40'ında, 30'unda, 20'sinde olmamış bir şeyin 50'sinde, 60'ında, 70'inde beklentisine girmek, 80'inde, 90'ında beklentisine girmek gibi. Bu sonsuz demde sonsuz bir mutluluk hayali yahsa bu annama lahu ahlada tam bir illüzyon. Cenab-ı Hak dedi ki: "Kemethali geyzin a'cabe'l kuffara." Verdi bu misal üzerinden ve yeryüzünde yaşanan bir hadise, bildik bir olay. Bu olanca güzelliğiyle göz alıcı, büyüleyici e, yerin bitirdikleri bir zaman sonra kuruyup sonra çer olduğunda ayağa dolaşan insanların basıp kırç kırç diye ezdikleri o yapraklar. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرْضُوَانٍ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Cenab-ı Hak ayetin sonunu, dünya hayatı aldatıcı bir matadan gayrı bir şey değil. Siz ne yapın biliyor musunuz? Sonraki ayette Cenab-ı Hak dedi ki, سَارِعُوا ila مَغْفِرَةٍ min Rabbikum. Siz Rabbinizin mağfiretine yarışın. Birbirinizle yarışacak, birbirinizle rekabet edecekseniz ki dünya açısından bunu yapıyorsunuz, hiç değmez dünyaya. O ذَلِكَ elle يتنافس المتنافسون يا birbirleriyle rekabet edecekler işte bunun bunun gibi bir şey rekabet etsinler ve sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal bir cennet ki genişliği gökler ve yer gibi ka'ardis samawati wal ard uiddat lillezina bu Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimseler için hazırlanmış bir sonuçtur. Dolayısıyla süreci ve süreç içerisinde yol ayrımını e, konuşuyoruz. Bir kimse eğer dünyayı murad ederse girdiği süreçte onun artık yaptıkları ettikleri e, kendisine güzel görünmeye başlar. Nasıl güzel görünür derseniz işte bu illüzyon etkisiyle Cenab-ı Hak dedi ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ Ahirete inanmayanlar, ahiret gerçeğinden kopan, bu beklentiden uzaklaşan kimseler, bu ümitten uzaklaşan kimseler, bu imanı koparan, kıran kimseler. زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ Onlara biz amellerini süslü göstermeye başlarız. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Dikkat ederseniz, doğru istikametin amaçlarından kişi kopunca, bu kez yanlış istikametin yolculuğu başlıyor. Demek ki yol amaç üzere yürünür. Dolayısıyla müminler ahirette tutundukları zaman istikamet üzere yol alabilirler. Eğer ahiret ve beklentisi kişide gerçek bir e, amaç ve karşılık bulmuyor ise... وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا نَاكِبُونَ Ahirete iman etmeyenler yoldan ayrılırlar. Cenab-ı Hak diyor ki eğer kişinin ahireten yana beklentisi, umudu, hesabı biter ise, o artık hesabını dünyaya çevirdiği zaman biz o kısıtlı, o küçücük dünyada ona yaptıklarını sevimli göstermeye başlarız. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا bil بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ Amellerini onlara süslü göstermeye başlarız. Buna kadar ilginç bir şey. Sonsuz bir kapasite, düşünce, beklenti, ümit e, sahibi olabilen insan, ki atamız Hazreti Adem'de görüyoruz. Şeytan onu kandırırken, هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ Sonsuzluk ağacına, sana kılavuzluk edeyim, وَمُلْكِنْ لَا <يَبْلَى> Ve bitmez, tükenmez. Bir mülk, bitmez, tükenmez. Mülk ve sonsuzluk ağacı. Dikkat ederseniz Hz. Adem, biz de onun çocuklarıyız. Şimdi bu dediğimiz şeyleri dünya gibi çok kısıtlı, sınırlı, dar, küçücük bir yerde karşılama, üstelik bu kadar kalabalık kişinin arasında karşılamaya e, heves etmek veya bir an için buna inanabilmek bile olağanüstü absürt. Ee, az buçuk minimin edecek zekası olan bir kimseye bile yakışmaz iken Cenab-ı Hak diyor ki biz ahiretten ahirete, imandan bir kimse koptu mu onu ona süslü gösteririz. O koskoca insan o koskoca zekasıyla aklıyla kendisini buna kandırabilir. Zeyyen lehum amaleh amellerini onlara süslü gösteririz. Fahum ya'mahun. Onlar bocalamaya başlarlar. İşte bu döngü başlar. Her son bu sefer olmadı ama diğer seferde olacak diye yeni bir ümit bağlanır. Her son bir başka sonun başlangıcına hemencik bağlanır. Arada boşluk bırakılmaz. Kişi bu döngüde o e, illüzyondaki basamaklar gibi her defasında yükseleceğini sanır ama aslında aynı kodda dönüp durmaktadır. Bu insana yakışan bir şey değil. Bu kadar zekaya sahip, akletmeye sahip, sonsuzluk tasavvuruna sahip, insan açısından korkunç bir fotoğraf bu. Yani kısır bir döngü içerisinde sonuçsuz bir beklenti. Başka bir illüzyondan söz edelim. Şimdi adam eşeğin üzerine binmiş. Eline aldığı sopanın üzerine yeşil yiyecekler koymuş. Eşeğin önüne de sarkıtmış. Eşek yeşile doğru ilerledikçe yeşil de sopanın ucunda olduğundan, adam da eşeğin üzerinde olduğundan hiçbir zaman o yeşile ulaşması mümkün değil. Ama değil mi ki gördükçe heyecanlanıyor. Heyecanlandıkça arzuluyor ve ilerlersem yetişirim, kavuşurum diye düşünüyor. Bu eşek açısından anlaşılabilir olabilir çünkü eşek, sopanın da kendisi üzerindeki adamın elinde olduğunu, dolayısıyla da e, ne kadar yürürse yürüsün bu istikamette, hiçbir zaman o otlara ulaşamayacağını kestiremeyebilir. Çünkü buna dair akletmesi olmayabilir. Ama insan böyle midir? Aynı davranışı insan sergileyince ne düşünülür? Cenab-ı Hak diyor ki, اُلَا <gülüyor> اِكَكَ Aynı hayvanlar gibi da davranıyorlar. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا Bırak onları yesin, insi, içsinler. Ya kemâ ta'kulul tıpkı hayvanların yiyiniş, yiyip içtikleri gibi. Ama sonra da Cenab-ı Hak diyor ki aslında bunlar bu yaklaşımlarıyla evet tıpkı hayvanlar gibi davranıyorlar ama aslında hayvanlardan daha çok ergeyi hak ediyorlar. Neden? Çünkü hayvanların akledip bu durumdan çıkacak araçları yok. Ama insanlar bu durumdan çıkabilecek araçları olduğu halde kendilerini Hayvan düzeyindeki bir duruma hapsetmeleri, böyle bir illüzyona bile bile kapılmaları onları hayvanlardan daha çok kınanır bir hale getirdi. Ulâike kel en'am, bel hum İşte onlar hayvanlar gibi hatta ondan daha beter bir durumdalar. Bir başka illüzyon sahnesine geçelim. Bu kez şehvetin tetiklediği bir illüzyon sahnesi. Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda Aziz'in kadını, Aziz'in karısı hakkındaki çıkan şu yuat dolayısıyla şehirde o kâle nisvetun fil medineti, şehirde kadınlar dediler ki İmra'atul azizi turavidu fetâhe an nefsî Aziz'in karısı fetansını yani uşağını e, kendisinden murad almak istemiş, onunla birlikte olmak istemiş. Fakat bazı olaylar yaşanmış, buna ulaşamamış. Ne kadar ayıp, ne kadar kötü, ne kadar çirkin diye onu uzaktan uzağa yerdiler. فَلَمَّهَ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ <gülüyor> Cenab-ı Hak diyor ki onların bu kendisi hakkındaki konuşmalarını ve e, yergilerini, eleştirilerini, kınamalarını duyunca اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ Onlara... Şey gönderdi... E, davetiye gönderdi... وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا Ve onlar için bir hazırlık yaptı. Nasıl bir hazırlık? وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا Onlardan her birine birer bıçak verdi. Keskin bir bıçak. وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِينَ Bunlar geldiler, oturdular. Ellerinde e, turunçgiller ve keskin bıçaklar. E, bir yandan e, meyveleri soyarken... Bir yandan e, muhabbet içerisindeyken o gâlet dedi ki ona uhruc çık onların yanına. Yani Aziz'in karısı Hazreti Yusuf aleyhisselama emretti yanlarına çıkması için. Cenab-ı Hak diyor ki felemmâ raeynehu onlar onu görünce ne oldu görünce ekbernehu onu büyüttüler, onu o şehvetin etkisiyle, duyguların etkisiyle bir beşer gibi değil, bambaşka zaten kendileri de öyle söyleyecekler. Ama bu illüzyon onları o kadar şaşkın hale getirdi ki elleriyle yaptığı hareketleri kontrol edemez hale geldiler. Ellerini yaraladılar Cenab-ı Üst üste böyle yaralar. Ellerine pek çok yara bıçaklarla o esnada. Yaralamada bulundular. Bu illüzyonun verdiği yani bir e, olayı olduğundan çok daha fazla e, farklı e, görmek zaten illüzyon böyle bir şey. Ve ne dediler? Gördüklerini onların dilinden Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Ve kul ne dediler ki? Haşa dediler. Yani Allah için bu aslında bir beşer değil. اِنْ هَذَا illa مَلَكٌ كَرِيمٌ Aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir beşerdi ama onların bakış açısında öyle bir illüzyon o dediği Cenab-ı Hakk'ın öyle büyüttüler, öyle yüzelttiler, öyle farklı ve üstün gördüler ki burada devreye giren deminden beri bahsettiğimiz duygular var. O yüzden bu tür duygular etki başladığı zaman bir kimse hiç beklenmedik bir ilgiyle beklenmedik birine olağanüstü bir e, aşk olağanüstü bir şey duyabilir. Bunlar da yine bir illüzyon. Nitekim çoğu insan ve çoğu kültür ve toplumda bilinir ki evlilikle yani kavuşma ile kavuşmayla birlikte illüzyon kaybolunca insanlar birdenbire sudan çıkmış balığa dönebilirler. Çin'de bulunduğumuz hayatta bu pek çok farklı boyutta bizi bekleyen illüzyonlar aslında bizi savunmasız yakalamaz. Biz savunmasız yakalanabiliriz. Allah Azze ve Celle eğer ilim yaparsanız, eğer ilim sahibi olursanız hakikati olanca çıplaklığıyla görme imkanınız olur. Vayar aladina u tul ilma, anhu alhak. Vayar aladina u tul ilma, ladi unzil ilika, min Rabbika hu alhak. Vyahdi ila siratil hamid. Kendilerine ilim verilen kimseler. Onlar sana indirilenin hak olduğunu, hakka dost doğru yola ilettiğini görürler. Kimler görürmüş? İlim verilenler. Eğer kişi öğrenmekten, bilgilenmekten gerek cenab Hakk'ın içinde bulunduğumuz ortamı yarattığı, ortamda yarattığı varlıkların oluşturduğu ibretleri, öncekilerin yaşamlarını, çevredekilerin yaşamlarını, bizlerin bugüne kadar yaşadıklarımızı, gerek vahiy ile gelen Cenab-ı Hakk'ın sürecin başına, ortasına, sonuna dair anlattıklarını, vaat ettiklerini ve sakındırdıklarını birlikte düşünerek, akledip kalbinde nötr bir şekilde sonuca gitmek isterse, hakkı olanca çıplaklığıyla Cenab-ı kendisine göstereceğini garanti ediyor. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُّرِيْكُمْ اٰيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا de ki Allah'a hamdolsun ki o bize ayetlerini gösterecek ve bizleri o ayetleri tanımamızı sağlayacak. Ama bunları gördüğü halde görmezden gelen kimseler o zaman hayatın içerisinde ya mehun dediği cenab Hakkın, o oyalanma, o bocalanma bu illüzyondan bir başka illüzyona kaldı ki Allah Azze ve Celle o kadar merhametli ki dünyada öyle bir illüzyonla da bırakmaz. Kişi kendisi dağıtmıyorsa, koruyorsa bile Cenab-ı Hak başka bir şey ile dağıtır. Şu anda yeryüzünde bulunan salgın, yeryüzündeki hayatta çoğu insanda var olan pek çok illüzyonu yerle bir etmiş durumda. Düne dair güvence sandığımız çoğu şey şu anda anlamsız kalmış durumda. Neyi bozdu bir illüzyonu? Cenab-ı Hakk'ın koşulların birini değiştirmesi, bir parametreye dokunması bizlerin gözünü açtı. Dünyada gözünü açarsan açarsın. Açmazsan ölüm zaten yakın gerçeği bütünüyle zoraki önüne açacak. Cenab-ı Hak diyor ki: "Laqad kunta fi ghaflatim min hada." Düne kadar sen bundan bir gafletteydin. Bunu görmek istemeyen, bunu göz ardı eden, bile bile bu gerçekten uzak duran. Velike ma kunta min tuhid ve caat sakratul mevti bil hak. Bak şimdi Ölüm sarhoşluğu geldi sana, lalike mâ kunte minhü tahhîd. İşte sen bundan hep uzak kaçıp duruyordun. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ Bundan özellikle bir gaflet ve uzak durma içerisindeydin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ Senin o kapağını, o kılıfını biz söküp aldık. Yani kendi kendine edindiğin o siper, kendi kendine edindiğin o at gözlükleri, kendi kendine edindiğin o gördüğün illüzyona ve onun sana sağladığı yalancı mutluluğa e, kapılmak ve bu baloncuk patlamasın, bu hayal bozulmasın diye gösterdiğin çaba nihayetinde ölüm ile yerle bir olur. فَبَصَرُكَ لِيَوْمَ حَد۪يدٍ Şimdi artık senin gözün çok keskindir. Allah Azze ve Celle yakin gelmeden önce gönüllü olarak yakini yani gerçeği, Arayan, isteyen, dolayısıyla da varlığı doğru okuyan, varlıktan var ediciye geçmeyi ki her insanda bu düzeyde bir akletme yani var olan bir varlık o zaman bunu var eden bir kudrete delalet ediyor. Hiçbir şey e, rastlantısal kör süreçte olmadığına göre, olamayacağına göre o zaman varlıkla var edici arasındaki ilgiyi kura kura tıpkı etki ve tepki kanunundaki gibi tıpkı termodinamikteki gibi insanın en temel akleden e, fonksiyonlarıyla hayatı doğru okuyarak, vahyin verilerini bizden önceki ümmetlere Cenab-ı Hakk'ın o peygamberlerle gönderdiği gibi, bize de Hazreti Peygamber'le birlikte gönderdiği gibi, bunları okuyup, akledip hayattaki illüzyonlardan kurtularak hakikate yönelirse, bu kendi hayatında kendisi için, Büyük bir iyilik olur. Cenab-ı Hak dedi ki, Femen أَبْصَرَ felinfsi Kim basirette bulunursa, kendisi için bir şey yapmış olur. وَمَنْ عَمِيَ Kim de görmezden gelmeyi, kör davranmayı, gördüğü halde görmemiş gibi yapmayı tercih ederse, فَاَلَيْهَا O da kendi aleyhine bunu yapmış olur. Dikkat ederseniz, ne yaparsak bir fert olarak, kişi olarak tek başımıza kendimiz hakkında karar veriyoruz.